Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Turası Modern Sabahlar'dan Günaydın hepinizle sevgi dinleyiciler Oktay Demirci ve Fire Oyuncu'nun esprilere Şakalara yelken açıyoruz Pupa! Ne, ne diye bağırıyorlar yelken de? Kara göründü! Fora <gülüyor> Yanlış Erken. Yanlış öten... tarafa bakıyorsun derler o zaman Erken öter <gülüyor> Ve yanlış tarafa bakan direkçi Ne dediler o direkç direkt Yani teknik olarak görünüyor yani Görükiyor demir, görüküyor For ya benim sesimde gene bir tuhaflık mı var? Biraz çatlama var biraz. Tamamamım ha işte böyle. Ha, tam. Ha, üstten üstten konuşursan normal. Mikrofonun yüzüne konuş Aşağıya doğru konuştuğumda mesela değişiyor. Değişik bir mikrofonum var. O zaman onu e, döndür. Zıttına mı? Hı -hı. Döndür veya döndür bir şey yap. Sağa döndürünce döndürmek, sola döndürünce döndermek miydi? Nasıl döndermektir tabii? Kıç tarafına döndürürsen döndermek... Iyi, i̇yi, iyi, böyle, böyle ya. Değil. Böyle yapacak. Ya onu öyle yaparsam bunlar çok Bunlar hep gemicilik terimleri sevgili dinleyiciler. <gülüyor> hep gemicilik terimleri bunlar. Gemicilik ve radyoculuk terimleri hep iç içe geçmiştir zaten. Yıllar boyunca pek çok radyocu. Aynı zamanda gemicilik... Nasıl eskiden berberler Mesela bir şey ne olduğumuz için mi kafamıza vuruyor bu fon... <gülüyor> Ne kafamıza kafamıza vuruyor gibi geldi ya böyle. Aa, i̇yi ki topakı. demokrasi paketi çıkarlar bakıyorum. Ha bire sesinizi yükseltiyorsunuz her şeyi. Oğlum biz şey. hak, hak alıyoruz yani. Biz Vay şu be. anda daha yani. Dün ne bugün her bugün herkesin, ne değil mi Oktay? Herkesin hazır esprileri varmış. Yani ben ne ne umutlarla ya. gelmiştim yayına. <gülüyor> Valla ben yani bir çılgınlık ettim. Sabah duş aldım geldim. Neden? <gülüyor> Bundan sonra böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> paket kuefi. <ediyor gülüyor> <mi? gülüyor> Valla öyle. Ben hiç anlamadım herhalde ya. Hiç anlamamışsın sen. Sen daha paketin ne olduğunu anlamamışsın ki ben Benim sana nasıl anlatayım. Bir şey, aslında biraz bir şeyler değişti. Sen yani, öyle... Biraz değişti mi Oktay? Biraz bir... değişti. Paketin içeriğinin konuşulduğu 10 dakikayı değil, ondan önceki bir buçuk saatlik konuşmayı dinleyecekti. Oradan anlaşılıyor esas. Onu seyretmeyince anlaşılmıyor ki. Ha başını seyretmeyince anlaşılmıyor <gülüyor> mu? Ben sana dedim. Sadece... Ben sana onu çeker getiririm. Yarıdan başlama dedim. Onun cd'si çıktı mı yoksa çekip getirmemiz mi gerekiyor? Hmm. Ben internetten indirdim. internetten, i̇nternetten indirebilirsin. İnternetten başbakanlık zaten internete kendisi koydu. Koydu. İndirin diye. Ha iyi tamam o zaman. Yasal yani öyle şey yok. İşte sonra yani kaç yapalım derken göz Ben İngilizce indirdim altyazı sızır <gülüyor> Çünkü Bornava Anadolu Lisesi'nden biliyorsun kendisi. <gülüyor> Yedek listeyle girmesine rağmen Girip. asil listeden mezunu oldu. Allah yani hala şey diyorlar. Asil listedekiler bile altyazılığı izliyor. Bu adam, bu adam nedir nasıl falan yapıyorum? diyorlar yani. Vallahi doğru ben de duyuyorum bunu sağda solda. Bu arada izlediniz mi baştan sona ya da bir inceleme fırsatınız oldu mu? <gülüyor> valla sen bizdeydin Oktay. Ee... Evet. Hayır sonrasında verdi, vermiş olan televizyonlar Bir taraftan hamile bakıyorduk. Ben de valla <gülüyor> bak sesimiz da. ikiniz bir arada oldu normalde ben de çağırlardım da. Yani yeni demokra demokrasi paketinin hatırına size ses çıkarmadım onu da bilin yani. Sanki... Nefret suçuna girer çünkü. Çünkü nefret suçuna girer ve cezası kat be kat ağırlaştırılmış. Bundan sonra sizin perşembe günleri gross market alışverişinin sırasında beni dışlamanız nefret suçuna giriyor. Adam akbır. Adam akbır. Nefret suçuna girer o abi. Yani adam akbır. Bana girmez mi acaba? Bakayım. Neyse, en kötü şekilde cezalandırılacağını <gülüyor> insanları ben biliyorum. Bildikten sonra içimiz rahat. Buyurun efendim, ne oldu, ne bitti? İlk önce ee, Breaking Bad bitti. Ne oldu, ne bitti?den ziyade Bitenler nelerdi? Breaking Bad. Gözyaşları içerisinde Göz Breaking Bad yani aslan. Ben daha yeni başlıyorum baştan. Başta sen... Taşkan olmak üzere Vince Willing'a teşekkür ediyorum. Hakikaten öyle. <gülüyor> Ama önce Taşkan o. <gülüyor> Hakikaten e, çok emeği var dizide tek bir eksik vardı yani en sonunda orada Walter'ın kameralara dönüp ya şey hocam, demesi şey... gerekiyordu ya... e, Breaking Bad yani Diz... <gülüyor> çünkü dizinin ismi bir yerde geçmeyince ben huzursuz oluyorum yani bir herhangi bir şey vermezsiniz. Spoiler falan Ali, vermezsiniz. Aliye gibi mi yani? yani, yani bak ama gidiyorsunuz. He orada kaç defa Aliye denilmişler. Kapatınız ya. gidiyorsunuz yani. Yok dizi şey yapmayacağız. Faiz. İsimler Merak geçiyor. Ben. Bir şey oluyorum tedirgin oluyorum yani. Aliye diye birisi yok dizide. Sen tamam, o zaman mı? rahatım. Ama o da ba, şey... Aliye'de kaç defa Aliye dendi? O da bir spoiler. Ondan sonra şeyde. Ba, Aliye gibi diyorsun. Ben Aliye'yi baştan sonra seyrettim. Muhteşem yüzyılda kaç defa. Yani adeta bir muhteşem yüzyılda falan gibi. <gülüyor> Değil mi? Öyle Tabii şeyden söyleyen. Sonuçta aynı sakalları falan da aynı yani başroldeki. Ay spoiler vermiş oldum. Ya bütün diziler bekleme bağladı da ona üzülüyorum ben. Evet ya doğru. Bu hep aşk memnun etkisi. Ben Nasıl yapamadım şu anda. Saka. Çünkü diziyle ilgili o kadar çok şey ki daha hiç sakal başlamadım ya, Herkes sakal bırakmış. E ben de biz de bırakıyor. Oo o ne diyecektim? Ege Kayacan korkuttu beni ya. Şu ekrana koyduğun Wall, e, paper mı yaptık? paper yapmış vallahi. Demokrasi yani. paketinin paper yaptı. <gülüyor> vallahi helal olsun DEGK'ya candı. Wallpaper white mı? Değişmeli değişmeli yapsana ne? abi. Ne? da en güzel şeyler bitince isinin içinde bir burukluk oluyormuş çünkü. Ya çok üzüldüm. Çok bir burukluk oldu canım. Sen ne diyorsun Fahir ya? Nese koyacaksın mesela Berke'nin bedin yerine bundan sonra bir hayatında? şey koymayı düşünmüyorum. Bir daha Koyarsa bu mutsuzumu sürdüreceğini biliyorum. Deme, başbakanın açıklaması bu bir son değil dedi. Devamı olacak dedi. Öncü mü? Bundan sonra paketleri seyredeceğiz işte heyecanla. İşte ben o çekirdeklerimizi al alacağız falan filan. İzlemediğim için şey olmadı da ben o paketin de bir şey olacağını düşünüyorum. Bir e, o tip şeyler beklersen hayal kırıklığı. Ben mesela hiçbir beklentim yoktu. Paketten dolayı bir şeyim olmadı. Ama Breaking Bad'den beklentim vardı. Oldu. O beklentimi almama rağmen vedalaştığım için hmm, hmm. bir şey diyebilir miyiz? Murukluk oldu. Boston finalimi yoksa Breaking Bad'in finalimi diyebilir miyiz Oktan? Yer Breaking Bad'in finali yer. Yani direkt. Final Ağazını gibi bunun. final. Ha, adam gibi final. Dört başı mağmur final diye geçer Hollywood'da. Vallahi mi? Ben Bence böyle Basın öyle şey yaptı. Adam gibi bir tane dizi hatırlamıyorum ya. Yani böyle tam anlamıyla Bu güzel. Bu kaç hocam? Bir onu, beş. Beş sezon hocam? 5. 5 sezon. 5 sezon. Toplam Ama kaç bölüm? adamın varsa 6 sezon. 62 bölüm. 62 bölüm. Ege Kayacan'da herhalde bunlar e, seyredildi değil mi? Ben televizyondan seyrettim. Ben nasıl şey yapabilirim ki? Tabii canım seyrettin. Bizi son bölümü beraber seyrettiniz. Beraber seyrettiniz. E hayırlısı olsun ne diyeyim. Bundan sonra dizilere bakacağız. Bak Kıvas Koca Frensler bitti. Bugüne kadar Dallas bitti ya. yani Yo Dallas devam ediyor. Dallas yeni zamanı. Dallas devam ediyor. Benim artık tek beklentim kaldı. Sadece kendim için değil çocuklarım için de. Ee, zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ne? Matrix'in televizyon dizisi olarak bir şekilde hayatımıza girdi. Ama şey sonra. çok obeziteye geçmiş artık ya. Pacovskilerden biri mi? Pacovskiler değil yapıyor. kadın ya, olan oyun, mı erkek? Keanu Reeves mi? Yok, Keanu Reeves de biraz obez dedi. Kadınca mı oğlum? Morpheus mu? Morpheus. He Morpheus. Artık onlarsız olsun zaten. Başkayken. Onlarsız Başka olur mu ya? Bu Matrix evreninde bir şeyler görelim. Yaşandı bitti diyorsun. Ha anladım. Ama, Tek ama beklentim o zaman ben o televizyon dünyası. Ama o zaman da filmle falan hep kıyas. O zaman hiç Breaking Bad'in filmi var mı? Yok. Breaking Bad'in filmi için iki senaryo varmış faiz. Ya filmi çekilir e, ayrı. Ona hiç itirazım yok ama önceden Ankara'da gördüm diye. Neydi Bezaç'ın <gülüyor> yeni Film Ankara de... yanıyor mi? Ankara yanıyor, değil mi? Ankara, Ankara yanıyor mu filmin adı? Bir şeyler yanıyor da ne olduğunu tam hatırlamadım. Yanlış New olmasın. Hampshire Bugün yanıyor diye bırakmadım. New Hampshire yanıyor onu da bir biliyorsun. Bugün gösterime girdi sinemalarda. Ankara girdi eser. mi? E bir kasımda giriyordu. Evet güzel ya sen şimdi komadaydın ya <gülüyor> ay, Biz sana bir ay komada kaldık dedik Halbuki 15 gün kalmıştı <gülüyor> Bir Stephen Segal bir faim ölmüş Komasıyla ölmüş Koması 15 dakika sürdü Biz ona bir ay dedik de o yüzden atladık ya 2012'de zannediyor Ondan emin değilim. Yani bak <gülüyor> Yani şu anda 1 Kasım, terbiyesizler, terbiyesizler. Ben ne bileyim ekimde olduğumuzu. Şu anda nefret suçu işliyoruz evet. yani. Aynen evet. Biz Özür ekimde izdiye herkesi ekimde olmak zorunda üzüldüleriz. Bazısı e... Kasım'da olabilir onun şeyine. <gülüyor> Kasım gibi yaşıyorum. Af istiyoruz Fahir. Reddedildi O zaman mecbur cezayı çekeceğiz. Daha büyük ceza geliyor. Vahvatan bir anda kendimi Kasım gibi hissettim. Burcu hesabı tamamen karıştı. 6.7 milyar insanın burcu Kaydırmasyon oldu. Aslanlar yengeç, koçlar balık Af buyur Vallahi Burç hesabı yaparken bir şey yapmışlar Kaymaları hesabı almamış dünya yörüngesindeki kaymaları gökbilimciler antik çağda. Pardon yani o kadar bin senedir kaç tane gökbilimci geldi? Adamların o dönemde zaten işi gücü yoktu sabah akşam. Ya özür dilerim de bu burç hesapları yapılırken zaten en başta dünya sabit diğerleri etrafta dönüyor diye yapılmamış. Dünya mi? sabit diğerleri müteharik diyebilirsin. Ama geçinde. dünya topaç gibi dönüyor yani ha, bir çeydekli sene etrafında dönerken bir de hafif yalpalayarak dönüyor. Yani onu dünya zaten gözden gibi kaçırdıysa yani. gibi ufak yalpalamaya da sesini Çıkarmak. Ama yani o kadar da şey değil mesela nasıl topaçta yalpaladığında böyle vum, vum, vum, vum, vum Ya şöyle düşünün şimdi. Yalpa yalpa yalpa yalpa. Biliyorsunuz yalta. güneşin burçlar için şak sıfır şak noktası. Şak şak <gülüyor> yalpa yalpa <yalta, gülüyor> <gülüyor> Sıfır noktası sayılan 21 Mart'taki bar noktası o, ne biliyorsunuz. E, bilmez biz değil. ya ben zaten astrolojiye girişte ilk bunu öğretirler bize. Şimdi bu güneşin burçlar için olan bu sıfır noktası yörüngedeki değişikliklerinde her yıl hafif hafif yalta. nereye doğru kayıyor? Veriye doğru Öteye, öteye doğru Gerisi Gerisine doğru Gerisin geri Zıttına Yön gibi düşünün Yön Kuzeye doğu Gön Değil Batı? Batı Batıya doğru Kayıyor bravo Batıya, batıya, Ay, batıya, batıya doğru Ben çünkü sana doğru durunca aslında doğu gibi dedim de ama şöyle durunca aslında batıya imişti Gerisin geriye düşününce doğru buldum He. Bu da ne oluyor yeni bir burç haritasının varlığını orta Şu, ortaya çıkarıyor Yar Aslan kaçta yoksa. bitiyor Kaçta başlıyor kaçta bitiyor Sağ, sabah 5.30-6 gibi başlıyor. Kasımda başlıyormuş aslan. 10 Ağustos'ta başlıyor, 16 Eylül'de bitiyor. O, a Aa, bütün şeyler değişti mi? Kaydırmasyon diyorum sanırım. E ben şimdi başa mı girdim? Ben size söyleyeyim, onu hasır altı ederler. <gülüyor> Vallahi ederler şimdi bizim bütün... Yok öyle bir şey ya. Ben Başak... Faizsel'in 16 Eylül 30 Ekim arası Başak olmuş. Kusura bakmasın nerede? zaten ben yükselene geçtim. Bir yaştan sonra yükselene geçiliyor. Öyle bir şey, Yükselen listesi... öyle bir şey var mı diye bakıyorum. Öyle bir şey yok. var. Yokmuş. <gülüyor> Var. Bir şey. var. Ege sen ne oldun? Dur bakayım. Sen o zaman oğlak oldun abi. Oğlak tamam süper zaten. zaten ben sana ben... demiyorum dedim sen ben you, de ben yani... de oğlak tipi var zaten. Sende bir şöyle bir öyle bir şey var ya. Sende yani. vallahi aslında şey tipi var ya, yabancı tipi de var. Yabancı İta bir oğlak tipi. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Yalnız lütfen Fahir. Sen nesin nefret, şimdi? nefret suçu işlemiş evet oldu. Evet ya şimdi kim ve açık. O, o onun adımı değişmiş oldu? Kim ve düşmanla açıkça tahrik etmek suçu. Yok nefret, nefret suçlarına suçlu. ceza geldi. Nefret, nefret suçları suçlarına daha ceza, daha ceza. Şey. ama nefret suçu diye bir şey olmadığından tanımlanmış. Evet. Tamamen muallak. Devam eden bir sürü davada olduğundan Böyle hani hani. bir muallakta <gülüyor> hakikaten. Saygı ve sevgi çerçevesinde. Yani hani mesela durur. ben sen mesela bamya sevmeyen adamsın. Evet, beni ben bamya sevdiğin için. Yemen'i tavsiye ederim. Ne olur ne olmaz hiç Bamya'ya karşı işlemiş olurum. Bamyadan o. nefret ediyor. O yüzden derler bazı Ben mesela taze fasulyeyi çok seviyorum ya. O da nefrete girer mi? Girmez. Diğer e yemekte girer. Diğer yemeklere karşı nefretse olaylı bir nefret suçu işlemiş olurum. O yüzden öyle bir artık bir şeyim yok benim. Hiç. Ben başa gittim hemen patatesli Mesafeliyim. patatesli börek aldım. Çünkü patatesli börekten nefret ettiğim biliniyor. Sağlı da konuşulur. Ben size bugün bu arada patates deyince bir şey edeceğim inşallah vaktim olursa. Bir şey edeceğim derken bize daha neler edeceksin. <gülüyor> neler Çünkü... edeceğim. <gülüyor> yemek edeceğim yemek. Teşekkür ederiz Fahir. Teşekkür ederiz. Patatesli bir yemek de onun için Daha diyorum. Ya şimdiden afiyet olsun. Patatesli çok güzel bir yemeğim var. <gülüyor> Valla bak ciddi söylüyorum. Bayılacaksın. Yemek mi yapacağım? Ocakta yemeğim var. Şarkıya gir mi diyorsun? Evet mi? ona gir yani bir şekilde. Yılan Burcu geldi bu arada. Ha. Onun İlan Burcu. Şimdi böyle kaydırmaca kaydırmaca olunca bir tane bir yer, bir yer açık kalıyor. 29 Kasım 17 Aralık tarihi arasında. Oraya da olan. şey yaptılar. Ona 13. takım yıldızı olan e, Ofikus yani yılan. İlan. Burcu'na giriyor. Ne onun şeyi? Özelliği... Latincesi mak benimki mesela... Bili biliymiş, bili karşı karşısındaki Karşısındakini kendisi gibi bilmesi, mükemmeliyetçi olması. Yalancılığa hiç gelememesi. Yalancılığa hiç gelememesi gibi. Direkt son, biraz da torpilli olması. Sonunda söylenecek şeyi başta söyleme gibi özellikler. Ve gibi. her yeri arabayla gitmesi. Neymiş İki, şey, tüm, Adı ne? Yılan. Hayır, Uğurlu canım. sayıda 28. Onun biraz tabii rakam kalmadığından. <gülüyor> biraz saçma... Or... 141. <gülüyor> Rengi fuşya. Onda renk almadı. valla. Taşı ne? Köşe Yakut. Beştaş. <gülüyor> Teşekkürler Ege'ciğim. Yeterli. Valla astroloji dünyası şu anda kan alıyor. Ya bunun normalde terazi mesela Libra, Bir tek kendiminkini bildiğim için zaten söylüyorum. Ya da aslanınki Leo gibi bir şey ya. Leo derken. İşte Opikus. Opikus mu? Opikus. Onu söylüyorum işte Opikus. Öyle bir şey. Çok uzun uzun anlatılmış. Ne haber lan Opikus. İsterseniz. Ona hiç şey yapmıyorum. Yeterli yani. diyerek yeterli. Veda, edelim. veda edelim. Bu Bilim şey dünyası. kapanacak ben size söyleyeyim burç konusu. Astrologlar bir araya gelecek. Ya şimdi bütün böyle bu, ben bu yeni sisteme göre şey yapamam. Sihap programı abi tamamen kaç para o biliyor musun? Ne olacak falan ya filan. Zaten diyerek. Düsseldorf Üniversitesi'nden çıkmış bu. Bugüne yani. kadar Almanya'dan bir burç. Ha? Yani. Yanlış anlamayın. Nefret susu işlemek istemem ama Öyle bir şey geldi mi? Öyle Ölümüzde yurt dışına yok. karşı işleyebiliyoruz diye biliyorum. Hangi Alman astroloğu hayır. biliyoruz? Hayır, yurt dışını düşünürken yurt dışı bizim hakkımızda ne düşünür diye düşünüyorsun. ha anladım, o şekilde. Ya bunları artık şey yap, hayır yani... Ay, itsel, ne bileyim, o ne şey, şey, yani... suçunda işlemeden iki dakika dur ya. Abi ne yapayım, alışkanlık, sürekli nefret sürekli bununla şey, yoğruldum ben. Mancini de mutlusu. Tamam, Mancini'ye geçelim. Amancini de hayırlı olsun Galatasaraylılara. Hadi bakalım. İyi hoca hocam öyle galiba. bir kuru hayırlısı olsun da geçmez o ee, yeah. ya ben o işi kaybettiğim için biraz kıskançlıkta var tabii gitti benim 4 milyon euro gitti bodan sabahlar, Modern sabahlar. Modern, sabahlar. Radyo, Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler espriler şakalar gırla buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor dünyamızda sen kaç Son. diye saplamıştın ege 7 mançini'nin aldan alacağın parayı o, o dört içinde. diye hesapladı ya. 3,5 demişti. Eksik hesaplamışsın onu ya. Eksik. Ne kadarmış? Yani yıllık 4,5 milyon euro garanti para vardı. Hı hı. E, şampiyonluğa 500 bin, bin euro. Tamam. liginde ben finale... yapamazdım herhalde. <gülüyor> onu düş canım. Oradan bir kaybım yok diye düşünüyorum. Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkarırsan 1 milyon euro ekstradan. Onu da yapamazdın. Da, Ama bir buçuk daha düş işte normal. İyi iyi. Neyse, hayırlı aynı, olsun. O zaman tek bir kalbin yok abi. Yani, Elgecim, şöyle düşüneceksin. Taraftar mutlum, mu? ben onun merak şeyde ediyorum. şeyde bir hayır var. Taraftar daha bilmiyor ki Mançini neyi Yo, yapacak. Yo dün mi? sabahtan imzalar çakıldı diye internette vardı. Ya tamam takıldı atıldı diye internette vardı Daha Taraftar Mançini ile böyle bir şeyimiz yok. Olsun el ilanları da atılmış. Yok ya, meraklısı biliyor canım. Mançini kimdir falan filan diye. Yani çevireyim. Aha. Neyi çevireyim? Neyse onu öğreniriz önümüzdeki günlerde. Bence de evet. Ona bakalım bir. Ona bakalım bir. Ee, önümüzdeki günlerde ne oluyor? Sesli oldu, bir sessizlik oldu. Ben önümüzdeki Oktay? günlere bakıyordum da daha Valla. görünmüyor sevgilim. Ne, ne bileyim istedim. ya böyle bir şeyde kaldım, <gülüyor> muallakta kaldım. Sinirlendirdiler. Sinirlendirdiler, <gülüyor> durdukları ya, düşünün yani çaresiz hareketlerin. Ben şu mikrofonu kısayım mı? Bak, bak görüyor musun? Ha, ne güzel çepi yapıyor adam. Bir dakika. Ee şimdi nasıl oldu? Okta ya isteyince nasıl oluyormuş? Ya. Ha, önünden önünden konuşuyordum. Şimdi yanından yanında. Oh be Oktay. Vallahi her eve lazımsın. İlaç gibi adamsın ya. Her bir tane. her eve lazımdır. <gülüyor> vallahi billahi ya. Oh be çok teşekkür ediyorum. Çıtır çıtır çatlı. Şey ya. var ya. E, tatil var önümüzde. Açıklandı. Evet, demokrasi paketinin en güzel tarafı herhalde. 9 günlük tatilin Ne açıklandı. 9 günü. Şey diye geçiyor gazetelerde. 18 gün tatil. Oradan var. da yıllık izni kullanır. 48 gün tatil mi? Kaç ba gün tatil? 38. 18 gün tatil yapabilirsiniz. Yani yerinde yeterince ve doğru yerlerde hareket ederseniz 18 gün tatil yapabilirsiniz. Biz Bu da herhalde Bayram yanınıza... Eşekleri özel programına devam Tabii edeceğiz. Tabii canım biz aynı Hı öncelikle. Devam. Gerek radyolarda olsun gerekse özel hayatımızda. Ekim'in kaçıydı? 10'u. Olursa Ekim'in 10'u 15'i. Kısıl onu 14 ya 10 Ekim değil ya 10 Ekim'de değil mi bayram 14 Ekim benim bildiğim Olursa yani Ekim'de Hayır 10 Ekim'de başlıyor işte şey Ne başlıyor 12 Nedenler? Perşembe oluyor Yeterince o izin tarihini düşünüyor Çok net düşünüyor. biliyorum ameliyat tarihi olduğu için hani... onu Perşembe Tamam işte Tamam. Tamam. 12 gün o zaman, zaman onun da e, bir gün önceden de izin alanlar onun da, <gülüyor> da tatile çıkarsın. 15 gün 20 gün 30 o gün. Beş. Ben ya, ikna bir, olacağım galiba çok şey uzadı çünkü var. yani tamam abi. O da bizi ilgilendiren bir şey olmadığı için adama da kızamıyorum ha, hiç... ya. Ha onu olmuş ya onu 15'i on olmuş yani. Doğru, biz zaten başında. Yani biz ilk sonuçta 10'unda da gelsek şeyiz 15'inde de gelsek affedersiniz çok özür diliyorum. Huzurlarınızdan çok özür yani. Tabi bu arada bayramda çalışan herkesin eşek olduğunu söylemiyoruz. Biz. biz biz Bayram eşekleri özel programını yapacağız. Diğerleri sorumluluk sahibi. Işine, Ama çok yapıyorum. da öyle şey yok. Ne derler ona? 15 gün şey alınacak. Ne tuşuna alınır? Stand by tuşuna alınacak. Stand by, done ve rape. ve <gülüyor> Onlar muhakkak <gülüyor> hayatınızın gülüyor> bir kenarında olsun. Geriye <gülüyor> yazın. Ay. Ay, Bugün bakıyorum gazetelerde vahşet haberleri. Rayda sevişirken öldüler. Rayda sevişirken ölmek? Ya şöyle gece mesela biz nerede sevişsek dur, tren bakayım. rayında sevişsek ay geliyor geliyor ay, de, <gülüyor> dur dur dur da, tamam ben daha önce halle dur falan daha kendi işte maliyet zamanlama ee, tren gelince Aynı çift da tren gelince şimdi rayların üstünde sevişiyorlardı nerede olmuş ülkemizde mi Ukrayna'da olmuş şüphesiz ee, şüphesiz ki ee, tren gelince çift ne yapamadı kaçamadı, kaçamadı. <gülüyor> Evet. Eee çevirmelisem miydik mikrofonu ya? Fark etmedi mi acaba? <gülüyor> 41 yaşındaki adam arkadaşımızın evinden dönerken tutkumuza yenik düştük diye açıklamış. Fark etmedi bu. mi Nasıl ne ya? öldükten Kim? sonra aşk? Adam... Yoksa veda mektubu olarak bunu mu yazdı? <gülüyor> tutkumuza yenik, tutkumuza düştü. yenik düştük. İnşallah başınıza bir şey gelmez. Ben bir gelmez. şehvet kurbanıyım. En getirdim. büyük hatamız da bu mu oldu demiş. Tren yolu, yol şeyinde tren yolunda heyecan yaşamak istedik. Ee, adam yaşıyor, kadını e, Hadi ya. vallahi öyle yani. Roketlemiş kadına? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman adam şey... Ya. Orada biraz daha soruşturulsun. Onu ya. bence de bir şey yaparsın. Bana biraz çok şey nasıl geldi oldu ya. Siz? Ben kaçtım o devam etti. Nasıl? Nasıl <gülüyor> nasıl? Nasıl nasıl? nasıl? Onu bir de onu uyduramadım daha mı demiş. Vallahi göreceğiz. Onu göreceğiz. Çünkü hakikaten apar topar bugün gazeteyi yetiştirirdiler. Böyle bir vahşet haberiyle başladığımız için çok özür diliyorum. Ama hiç içiniz rahat olsun. Hemen aşk haberi var altında. O da çünkü biliyorsunuz birbirini destekleyen şeyler. Tabii onu da ver. Sonra vefa ile ilgili bir haber vereceğim. Vefa bana. çünkü çok önemli Oktay. Bizim en önem verdiğimiz modern sabahların en önem verdiği konulardan biri vefa. Doğru. Kadir şinastık ve vefa hatta öyle geçer ikisi bir Ali arada. Ali cenaplık var bir de. Ali cenaplık da tabii o da üstünün sosu ya Oktay. Olması yani değil mi? Mantının böyle üstündeki o kızdırılmış tereyağı gibi o olmadan yani Ali mant olduk. <gülüyor> Mantı çekti canım ya. Ben bugün güzel size bir tane bir şey yapacağım. var mı Ankara'da? Ben size bugün bir şey yapacağım. Ben şehrinize yeni geldim çünkü. <gülüyor> var mı Ankara'da buralarda? Güzel mantıcı mı? Ha? Eskiden vardı bir şeyde duruyor mu acaba Valla biziz. Bahçeli'deki yemeklik. Şey diyorsun. Ben çok güzel yani bu tam adres kendimi veriyorum. Sen niye bugün böyle bir <gülüyor> yemek daveti... Bu arada ben bir... Sünnet mi, sünnet mi yaptım Bir attım, bir şey. Ben obeziteye doğru gittiğim için biliyorsun. Sen bir tatlı doldun evet. Ya tatlı doldun dedi. Teşekkür ederim. Ege'ciğim sen nasıl senin gözünde nasıl zımba gibi sıfayır. Haydi can baya bir insan dokuz kilo alınca, kalın, 9 kilo alınca da bu Kalın farkında. zımbalar var ya fayır. <gülüyor> böyle ince ince olanlar değil daha ne aramı Hiç farkında değilim. Bıyıktan almışsın. Bıyıktan ben. aldım. Onu ver, verince ben de öyle zannetmiştim. Öyle deyince. Ben kendimi böyle yemek yapayım Şey mi? oldu ya böyle topuğu yani. Topik topik oldu <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki hayatınızda alaçatı kurabiye diye bir şey yok. Vallahi ya bir de olsa. Bu ya. sefer son diye diyorum her seferinde. Sen nasıl müptezel oldun onun ya? Ben o mütezer olunmayacak gibi değil. Ben dükkanda birilerine ikram ettim. Yemek yemişlerdi böyle. Çay kahve içiyorlardı. Ondan sonra tabağa koydum önlerine. İkramım efendim diye. Sonra geçtim kenardan. Sigara <gülüyor> içimizlemeye başladım. Hiç böyle tenezzül etmediler. Yedik tabii bu ne ya böyle kuru kuru falan diye. Sonra bir tanesi yedi. Cezaret etti. Herkes ağzı dolu birbirine kafa. <gülüyor> diye bir de nezih insanlar. Onlar kadınlar, bitmedi kadınlar, ya bu arada? Bu o işte çok... geçmiş olaydan, bahsediyor. geçmiş olay, geçmiş ha. gün. Tabii. Ondan sonra o kadın geldi, perişan bir halde. Nerede o falan filan? Evini satmış. Bilezikler böyle elinde sal diyor. Sen yeter ki kurabiye getir bana. Aha. Şu bilezikleri al. Bilezikleri Sen onu bir atmanın. yer hazır hazır alıyorsun değil mi? Yani bir yer. Her yerde satılıyor ama kimse almaya cesaret edemiyor. Bu ne Hayır, Hazır diyor. mı alıyorsun şey mi? Ona göre. Fahir tekrar mantı ve etti patates konusunda hazır, hazır alıyorum <gülüyor> sen, sen hayır. Mi ben kendim yapıyorum abi sonuçta yani öyle bir fark var yani özür dilerim. ben sana çok güzel bir mantı vallahi yapıyorum vallahi bir mantı çekti canım yemin ya. ediyorum sana güzel bir mantı açayım gerisin geriye dönderdik sopet ciddi söylüyorum hakikaten ya çünkü sohbet bu merak gibidir atarsın fufi şu anda bu merak konusuna girdi <gülüyor> böyle <gülüyor> ne güzel ya böyle mi yapsak programı ara ara başka konulara açıklamalı program öyle diziler var ya bazı radyolarda şey yapılıyor en son muhteşem yıl, yüzyılı öyle şey yaptılar. Nasıl? Diziden Süley sonra uzun uzun konuşuyor. Süleyman Hışım'la içeri girdi. Radyoda mı Hı? biliyorlar Süleyman'ı? Tabii tabii. Böyle. Aa, radyo Açık, tiyatrosu gibi Aa ne güzelmiş. Galiba görme engeller için yapılan bir şey. Ha. Benim anlamadım. dünyada her şeyin icadını az çok şey yapamıyorum. Hangi ihtiyacı cevap verdi falan filan nasıl evet. çalıştılar diye. Bu Bumerang'ı nasıl bulduklarını valla bilmiyorum yani. Krokodil e, ya sen nasıl hiç seyretmedin? Ben, ben kim sorusuna Çok cevap şey. verdim? Nasıl nasıl <gülüyor> sorusuna cevap vermek Ege, istemiyorum? Ben hemen cevap vereyim sana. Hayır mesela bu şöyle, adam cevap verir. Ben sana ben. cevap vereyim hemen hemen vereyim. Şimdi mesela <gülüyor> bu merak nedir bu merak? Bir nedir? Zopadır. Zopadır. Bir silak zopa. Sen yani kuşu gördün, tamam. Kuş avlayacaksın, attın. Bak şimdi zopa dünyadaki gitti. bütün medeniyetleri düşün tamam mı? Evet. Çipet, Birisi çipet, çipet, mesela, çipet, çipet, çipet bak, gidiyor bak. <gülüyor> daha uzağa atmak için bu yay sistemini bulan ok. Mesela hani dünyada <gülüyor> değişik noktalarda evet. benzer zamanlarda ortaya çıkmış. Hani kafalar aynı çalışmış değil mi? Evet. Birisi bu abi ben bu zopayı atacağım ve bu geri gelecek. Hani yer çekimi falan bütün fizik kurallarına aykırı bir şey. Taş atayım tamam taş keşke bu taş geri dönse bu taşı geri nasıl döndürebilirim diye düşünüp düşünüm şöyle açıvereyim şöyle yapayım şöyle atayım falan diye nasıl ya yapacaksın? Yok o onda yok şimdi de sopada öyle bir şey var. Sopa attın taş attın ok attın tamam bunlar hepsi gider. Onları atmadan gider. direkt adam hiç ona şey. Nasıl döneceğini düşün nasıl bir sen böyle bir sopa alıp eline ben hı. bunu öyle bir yapayım ki atınca geri dönsün diye insanın kafasından geçer ya mi? Ya bazen şey olur ya böyle hani ne bileyim doğa sana bir cilve yapar. Bir zopa tane attım. Hayır ana, hayır zopa attım. Öyle bir öyle bir Herkes tuş, kuşa zopa atarken bir tanesinki biraz eğri büğrüydü. Attı ki ana! Ah Ne oldu lan? Sen nasıl yaptın? Ondan sonra bir daha atınca aynı şekilde. Aynen, işte, esas, aynen. Esas O alet şey biliyorsun. Kang Avustralya'daki yabani hayvanların kafasını karıştırmak için bulunan bir alet. Hayır canım al, al çünkü şey. bütün dünyadaki yabani hayvanların kafası çok net. Hiç şey yok Avustralya'daki kariyerine odaklansam Yoksa <gülüyor> şeyimi mi tamam, Tamamen mi? Mi? Ondan sonra tek bacağından tutup Yere karosenin arkasından atıp <gülüyor> Hayvanı deviriyorsun Ondan sonra sana... tek bacağını serbest bırak tamam. Bana çünkü... hiç cevap veremediniz şu anda Nasıl vereyim Sadece mi? hayvan kafası karıştırmak ne demek ya Ya şöyle söyleyeyim sana Bak senin de kafan karıştı Sen şu anda doğada ol sen bitti gitti ben, <gülüyor> ben seni anlamıştın. ağladım Oktay çünkü senin kafanı karıştırdı Ben <gülüyor> seni ağladım sen net değilsin Olay O Net kadar harika. Bak abi. Avustralya'da tamam. dümdüz alanlar var tamam mı? Hareketli topraklar. Tamam, dünyada Al pek ne çok ovasıydı yerde... Oktay onun? Konya Ovası. Yok Konya Ovası değil başka bir ovası var. Yara mı? Neydi? O, vadisi mi? O vadi var. O vadi, vadi o. Yara tamam. vadisi var Tamam. Şey yara var, vadisi. Evet. De. Ben şimdi hayvanım tamam mı? O yiyorum, içiyorum. Hangi hayvansın? Deveyim Devesin tamam Tamam Avustralya devesi Çift Yo. örgüçlü olanlar onlar mıydı? Yoo Yoo Tek örgüçlü Avustralya devesi Yok Avust... de var, Çifti de var Deveyi ya. sonra götürmediler mi Avustralya'ya Deve sonra gitti, deve sonra sonra sonra. gitti. Sonradan, Sonradan gitti Sonradan gitti Sen ben bu betçi deve misin oradan? Ama biz çok artık şey olmuş Kan kurular bizi çok izliyor <gülüyor> Asim ile <gülüyor> olmuşuz biz Yani biz artık arada eriyip kayın Biz artık ben bana sorsan neresi ben Avustralyalıyım diyorum Öyleyim yani Al abi bak gördün mü? Al işte al al evet. cevabı Aynı benim tarif ettiğim şey bu mereng Ne <gülüyor> demiş? Avustralya yerlileri, ayrıca evet. eski Mısırlılar ve Avrupalılar, Hindistan'ın bazı yörelerindeki kabileler tarafından silah olarak kullanılan... E, Başka yerde de var mıymış o? Yaz varmış. Eski Mısırlılar da kullanıyor. Ama biraz şekli tam öyle şimdiki bu mereng gibi ya değil. Şekil önemli değil ya. Atınca geri gelmesi değil mi? Bunun evet güzelmesi? abi ne güzel bir şey. Ucuna da ip bağladın mı? Ben bir şeyi... Yani bunun geri gelecek şekilde yapalım diye nasıl bir adam kafayı... Bunu yordu abi. Onu gözümde canlandıramıyorum. Giroskop gibi abi. şey gibi. Tamam ya şu jiroskopu jiroskop. baştan söylese tamam. Yani ya. parasının kıymetini bilen biri. Kendi senin etrafında döndüğü için fayr. Çok özür dilerim. Yani e, sonra tekrar geldiği için giroskop vardır ya. Giroskop gibi yani. Hani o şekilde düşün. <gülüyor> Gersin, gerisi, jiroskop jiroskop. gibi düşün. Aynı ya da gibi düşün. Giroskop tipi bir şey yani. Yemin ederim ekşi sözlükte biri şey yazmış. ...hayvanların kafasını karıştırmak için yapılan alettir diye yazmış. Olsa... Aynı adam... Aynı adam, aynı, aynı, peki, aynı düşünüyoruz adamla. Peki hayvanların kafasını karıştırmayı dert edinmiş bir yerli olsanız... Evet. Nasıl karıştırabiliriz bunların kafasını? Nasıl karıştırabiliriz? Bir zopa yapalım, onu atalım... ...geri gelsin mi de dersiniz? Yoksa başka bir şey mi düşünürsünüz? Zopa çok değerli olduğu için o zopanın geri gelmesinde... Ne oluyor? Hayvan şey, şey mi diyor... Hayvanı sopa atıyorsun tam vuracaksın fıt diye geride. Aa bu demek bu adam beni vurmaya çalıştı. Bir dakika ya. Demek beni avlamayacak herhalde falan diye. Hayvan ayaklarıyla salınıyor. Ya şey diyor, diyor. Ben şey alakası yokmuş ya. diyor. Onu atıyor şimdi. O bir de kavis çiziyor ya. Ne oluyor? Zıbıncım zıbıncım zıbın zıbın zıbın. daha, daha, daha uzak Yok bir yere gidiyor olabilir. Yok ben de alakası olabilir. yokmuş diyor. Yani normal böyle geri dönmeyecek bir şeyden daha uzak bir yere gidiyor olabilir bu. Ee, ne demiştim ben demin? Jiroskop <gülüyor> yöntemiyle. Sonuçta momentum falan fiyan. Çok teşekkür ediyorum ikinize de ee, bugün bana yeni kitlelerle. Sen tam ne sordun ya? Ne sorun neydi? Ben, ben motivasyon hakkında bütün bütün şeyleri açıkladık biz Ya yani. mesela bak şimdi cep telefonunu icat eden adam diyor ki bu telefonu keşke yanımızda da taşıyabilsek diye ondan sonra hiç anlamadığımız bir şekilde teknolojik bir takım hmm. şeylerle yapıyor. Evet. Bir adam elinde zopa ondan sonra bunu atayım bu bana geri gelsin. Yani dünya tarihi boyunca insanlar i̇şte bir, sen, mesela jiroskop gibi ok yaptılar Bu oku atalım bana geri dönsün. Sen olalım. şu anda ne gibi düşünüyorsun biliyor musun? Ev gibi, Hem ev düşünüyorsun. gibi düşünüyorsun hem de mesela araba alan adamı yağmurda ben bu arabanın içine gireyim hem de ıslanmayayım demesi gibi bir şey. O başka bir özelliği geri gelmesi. İlk özelliği ne? Zopa olması mı? Hayır. Atılabilmesi Yok. mi? Hayır. Gelecek gelecek ben, benim. Kafayı karıştır evet. Kafayı karıştırın. <gülüyor> evet. Evet. İşte İlk bu. başta aborcin diyor ki ben bu hayvanı nasıl tek Zopu yere yıkarım. Ben, ben ee bu hayvanın cim. kafasını nasıl karıştırırım? Bir zopayla. Bu zopayı atarsam hayvanın <gülüyor> kafası karışır diyor Sonra zopa geri dönce kendi kafası da karışmıyor mu bu adam? Karışıyor. Bir ben bu zopayı atma. Geri döndü. <gülüyor> Atmadım Karışıyor bak, abi. Oğlum ben atmadım mı bunu ya? Bana bir şey söyleyeyim mi diyor? <gülüyor> ya bak şöyle Ya da söyleyeyim. hayvan bana geri attı. Daha çok karışmaz mı kafası? Ya o tabii ki şey yani. Abi Allah aşkına sen anlat ya. Anlatayım <gülüyor> hani, mı valla? İçeride Allah anlatayım, ya. anlatayım ya. ya. Bak gel içeride. Ben Gel moterem gel. içeride anlatacağım ben sana gel. Bir herkes gel Muhterem sen ya. gel ben sana anlatacağım. Ya, tüm dinleyicilerimiz anladıysa ben de çok uzatarak nefret suçu işlemek istemiyorum aborjinlere karşı. Yani niye aborjinlere karşı? Bütün şu anda Avustralya'da tüm yaşayan bütün spor sporu var mıydı bu merangka? Var, var. Bumerang atmacı. Ama ne kadar uzağa attığını bilemiyorsun hiçbir zaman. <gülüyor> Nasıl sporu var ya? <gülüyor> Atıyorsun, geri geliyor. Da. Benimki daha uzaktan geldi. Al o zaman Mada. Yok benimki daha uzaktan. Telefon bir şey mi var galiba? Orada bir şey olur yoksa. Bir şeyler yanıp sönüyor. Bir şeyler yanıp sönüyor. Avustralya'dan arıyor olabilir dinleyiciler. Vallahi bizi. Avustralya'dan arayan Neyse. var. Neyse. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle Merhaba. görüşüyoruz beyefendi? Ee, Serkan'dan merhabalar. Ee, bu, bu mereng konusu açılmışken yani. benim de aklıma bir şeyler geldi. Onu e, fikir olarak size paylaşayım dedim. Buyurun teşekkürler buyurun. <gülüyor> Ee, şimdi şöyle bir şey olabilir. Bumerang e, başta böyle bir amaçla yapılmamış örneğin atıyorum elbise askısı gibi bambaşka bir amaçla yapılmış bir şey olup daha sonra bir cinnet anında fırlatıldıktan sonra geri döndüğü fark edilmiş bir e, araç alet olabilir. Hani mesela şey yani. aborjinler neye asıyordu oraya donlarını mı? Ya donda asıyor. Ee, yani. Balta Yaptak, asan efendim. Asıyor. Başka bir şey de olabilir elbise askısı örneğin dedim. Yok şey bence elbise askısı mesela. olabilir. Yani başka teoriniz var mı? Sonra bir tartışma sırasında atıldı ve o zaten o atıldı ve geri döndü ve o Geçti. tartışmadan sonra şu laf kaldı abi giderse aynen. senin olmamıştır dönerse zaten, zaten senindir, senindir. aborjinlerde helal kavramı cuma günü başka teoriniz var mı? Başka teorim yok şu an aklıma geldi siz anlatırken. Zaten an şey seri bulundu. Zaten ilk mantıklı. olarak bir kadın tarafından atıldığı söylenir. Evet, i̇lk başladım. ilk ilk bumerang bir kadın tarafından atılmıştır. Adamın ceketini atarken bunu ben niye asıyorum diyerek sinirlenerek. Çünkü adam eve girip üstündekini çıkartıp şunu atsana deyip Sonucunda sen nasıl Sonra kadın da çalışıyor abi. <gülüyor> yani. Bumerang bulunmadan önce en meşhur aborjin sözü giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştirdi. Ama <gülüyor> ondan sonra e, bumerang döndükten sonra giderse zaten senin olmamıştır. Zaten giderse şey de onları sözü senindir. değil mi Ege? E, sil baştan başlamak gerek bazen diye çok hoş bir e, Aborjin ata sözü var Sen benim bildiğim. Burak Bey, bekletmeyin şey Burak var. Bey ya, biz Kendi aramızda sohbete daldık gene kusura bakmayın. Sağ olun. <gülüyor> demek demek teşekkür ederiz Şey verdiniz. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben onu değil, o beni kaybetmiştir. Aborjin sözü. Ne kadar güzel. Sen hiç Aborjin sözü bilmiyor musun Oktay? Bir de yani dilemden dolayı senin Avustralya'ya daha bir şeyin olması evet lazım. Evet ya hiç bilmiyorum ya. Şeyde var. Sen de o kitabı getirsene. En güzel aborjin sözleri ya, ve e, fıkraları. Fıkraları, fıkraları diyor. diyor. Bir de aborjin fıkraları var Oktay. Ya yani işte ben şeyini yapamıyorum. Yani... Şöyle bitiyor bütün fıkralarını sonra. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oradan çıkmadır zaten. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo burası. Moğadır Sabahlar yeni bir saatte. Hepinize günaydın bir kez daha sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Ay be artık ben vallahi şu anda Canan Hanım'ın şeyine bakıyorum. Ee, sağlıklı zayıflatan şeyleriniz falan filan diye. Göbüşünüz mü çıktı diye ondan hemen değiştirdim. Neyse hemen ben aşk diyorum, meşk diyorum. Ee... Abi sabahtan beri şunu edeceğim, size bunu edeceğim, patatesini edeceğim, mantı edeceğim diyorsun. Fala, Sonra kafa... zayıflama sayfasına bakıyorsun. Ne yapayım abi işte... Biz evkimiz şöyle bir yemeğimizi yapalım, eş tost yiyelim. Ne kumarı yani. var, ne ilişkisi var abi. Yani aha, çok özür dilerim de daha ne olsun. Bu arada biz gene bugün bir davetiye tipi bir şey veriyor muyuz? Ya artık geçti. Artık geçti mi? Yarın yani. Özel, Özel gösterme daveti. Özel gösterime de yarın verelim Okta yani illa her şeyi de bugün vereceğiz diye bir kariyer. Aklıma geldi de ondan soruyordum. Hmm. <gülüyor> Evlilikle sonuçlanacak güzel ilişki arıyorsanız istiyorsanız artık aşkı başka yerlerde aramanıza gerek yok. Buyurun. İnternet sitesi mi? Var? İnternet sitesi değil. E, hiç e, doğrusu hani bugüne kadar Çok internet... özür ama bir şey sormak istiyorum. Sor Evlilikle sonuçlanan her ilişki güzel bir ilişkidir. Fair. Böyle tuzaklara kanmayın ya. ya. tabii ki değildir. O o değil bizim söylemek istediğimiz. Hani belki ilk etaptaki ilk hani şey ne derler? İlişkinin Yani bazı de derdi silvesi. evlilik. Evet. Güzel ilişki olmasında bir evliliği mi olsun? evlilik diyordu. olsun, yamanlık olsun ama evlilik olsun yani. Öyle isteyen o kadar çok var ki Oktay. Yani asıl olan evlilik diye düşünen pek çok insan var. Onların da e, şeylerini boşa çıkarmamak lazım. İsteklerin arzularını boşa çıkarmamak lazım. Çünkü ne oluyor bunların istekleri, arzuları tatmin edilmezse... Doğru, bir de nefret suçuna Geliyorlar, suçu bana geliyorlar. Nefret, suçu olabilir. <gülüyor> nefret suçuna girer. Yapmayın. E, aşkı iş yerinde aramaya başlayın. E, bugüne kadar pazarlarda aradınız... Marketler, sen, sen pazarlarında. Everybody's <gülüyor> diye bir yer var. Evet, everybody's pazar tesis alışveriş. Perşembe, pazartesi, cumartesi. Oralarda aradınız, açık. bulamadınız. Evet. Alışveriş merkezleri, AVM'lere gittiniz, bulamadınız. Yok, bulamadınız. Niye ben Aksaray'a döndüm ya? Aksanlığı birden şey oldum ya rahat oldum. Bulamadık bulamadık ve en kötüsü de umudumuzu kaybettik. Umudumuzu kaybettiğimiz noktada artık hemen işte insan bazen gözünün önündekini göremez ya. Bazen hani ne derler ona bir şey saklamak istiyorsan gözünün önüne koy. Aha işte orası da sizin kendi iş yeriniz. Şimdi herkes Fil iş yerinde. Mesela. Fil Hayvan çiftliğinde mesela. iş yerinde miymiş? Herkes iş yerinde mi? Her, herkes iş yerine baksın. Çünkü ankete göre evlilikle sonuçlanan ilişkilerin büyük çoğunluğu iş yerinde başlıyor. Arkadaş aracılığıyla Veyahut da tatille başlayan ilişkiler uzun ömürlü olmuyor Or, çocuklar. Utanmıyor. Olmuyor. Hiç şey hiç utanmıyor mu bu bilgiyi veren uzmanlar ya? Neye utanacak ya? Ne? Utanması yok ki utanması. Neyi adam yok mu kalpsinin ona Bazen ya? bu gözetledikleri haberler bir içeriden karşılıklı mesajlaşma ürünü gibi geliyor bana. bunu kim? yazan Ahmet mesela sayfanın redaktörü bir tane kız. Hmm, ona haberleri şey yapan adam oradan mesaj veriyor. İş yerine aşkı. Ya canım çok tatlı ya diye kız bu haberi koyduğu zaman adam mesela mesaj alıyor tamam mesajım ulaştı falan. Ben o öyle bir şey biliyorum bir gazetede fal yazan birilerini tanıyordum zamanında. Böyle eşine dostuna istinaden yazıyordu o falları. Ya, o yüzden... Mesela atıyorum kova Burcu, Ege Kayacan, Aslan Burcu, ha, Oktay'da demir. Evet o kişileri düşünerek ve en az bir kişiyi de tutturması bence yani hiçbir şey tutturamamasından daha iyidir. Çünkü bir kişinin baya bir şeyini tutturuyor çünkü. Doğru <gülüyor> hayatını bildiğim şey baya yani onu okuyan kişi şoka girip şey de olabiliyor. Hadi lan do do doğru diyen o adam tar. Doğru doğru dört cümlede neyi tuturabilir zaten adam. Abi kişi. o kadar Hayatım. dört cümle ama çok kritik dört cümle var ya lütfen. O da doğru. Yani hayatımızı dört cümle. Vefa show girelim mi? Evet. Aa girelim vallahi doğru. Vefa show. Vefa Show başlıyor sevgili dinleyiciler. Yeni yayın dönemindeki en büyük yeniliklerimizden biri de Vefa Show'du ve Vefa Show'la coşmaya hazırsanız başlayalım. Vefa Show! Vefa, Vefa, Vefa, Vefa, Vefa, Vefa. Altın yedili, altın yedili, altın yedili, yedili Vefa, Vefa, Vefa. vefa şak, şak, şak, şak, şak, şak, Vefa şak. Show. Ay yavrum bir daha ver. Vefa, vefa mı? Hayır Şen. efendim, Vefa. İstanbul'da bir santal. Evet. Vefa. vefa, Vefa Show. Merhaba, bu hafta Vefa Şov'da sizlerle ilk defa karşı karşıyayız ve karşınızdayız. Her hafta bundan sonra e, bugün salı günü olduğu gibi her hafta salı günleri de karşınızda olacağız. E, bu hafta tesadüf iki konuğum var, e, hoş geldiniz. Merhaba. İstediğimizi yalnız önceden söylemediler bana. Ben Furkan. Furkan Bey hoş geldiniz, ben Ege Kayajan. Ay pardon. Dostlarım bana Furkan der. Ben de Fire Rönch. Ne yapayım? Oyun bozuldu Oktan. Oyun bozuldu. Evet. iki konuğumuz da bu hafta... Öncelikle size program başlamadan önce... ...Rus Salatasından yaptığım bu büstünüzü armağan etmek <gülüyor> istiyorum. Aa, çok güzel olmuş. Kendiniz mi yaptınız bunu? Hayır yani personelimiz yaptı. Ee, bizim bir... ...kafe bar bisturu diskomuz var. Çok hoş olmuş. Yalnız birebir yapmanız... ...biraz... Evet, çok, çok büyük olmuş çok, yani. şey oldu. İçine bol bol patates koyduk. O belli zaten. Kıvamı o mu verdi? Kıvam patatesten. Çok teşekkür ederiz. Bunu Hatta... hemen yiyebilirsiniz. Stoklu çalışıyoruz. Elimizde 7-8 tane kafanızdan var. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Siz Furkan Bey, şey Fahir Bey boş ee, mu geldiniz? Yok boş gelmedim. Ben de size mercimek getirdim. Bayağı düz mercimek. bir şey falan getirdiniz mi çuvalı? Vallahi getirdik. Ben ben de bizim o dükkanımız için aldım ama elimizde kaldı Biz Kırmızı mı, yeşil mi? Yeşil mercimek efendim. Çok teşekkür ederim. Bunu kabul ediyorum ben arkadaşlarım adına. Rica ederiz. Afiyet olsun. Hadi yedikçe bizi hatırlayın. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili <gülüyor> dinleyiciler, Vefa Show'un sonuna geldik. Bir kere daha gördük ki konuk aldığınız herkesin size bir şey getirme ihtimali var tabii ki vefalı oldukları sürece. Hoşça kalın. Vefa Vefaşo. Vefa Vefa Vefa Vefa Vefa. Altlı yedili, altlı yedili Vefa. Ben anlamadım. Ya programı... ben de abi çok ben de anlamadım. çok az hediyeler şey gelince yok. şey o ben çok heyecanlandım. <gülüyor> Programın Program süresi kısaydı. <gülüyor> bitti. Toparla dediler bana. Yani o Rus saltatası girmeseydi çok iyiydi ya. Evet, öldü benim hatam oldu ama ilk programa deli boş gelinmez diye. Neyse olsun, o zaman Olsun Oktay bakıyorum. daha önümüzde çok programlar olur inşallah. Mehmet Öz Vefa gösteriyor. New York ya. kentinde geçen ay bir taksinin çarpması üzerine yalan İngiliz turist Sean Green, kurtarıcıları Mehmet Öz ve olay yerine ilk müdahaleyi yapan tesis tesis açıcı e Dev Justinoy ile buluşmuş. Hep beraber bir araya gelmişler ve New York'taki sevinç pastası yedirmişler. <gülüyor> Her sene burada buluşalım mı demişler. Yok baca kontrolden çıkan bir taksi tarafından. Efendim. virgülü istediğiniz bir yere koyabilirsiniz ezilen ve kesilmek zorunda bırakılan kızın konuğu olduğu özün programında Justin ile karşılaştığında duygulandığı görüldü. Yani ilk müdahaleyi yapmışlar kızcaza. Ondan sonra da tabi adamın kendi şovu olunca mesela biz biz mesela radyo alırız ya. Evet. Ya da buraya alırız canım radyoya getiririz. Ya da, ya da buraya getiririz de. Yani bir şey yapacağız yani. Bir herkesin kendi yeri var işte. Doktor özünde. Programı var. Programı ya muayenehaneye çağıracaktım demiş ya. ya programa çağıracaktım. çağıracaktım. Daha iyi demiş. Programda kalabalık kalabalık. Çünkü kız da bayağıdır. Çünkü sağlık şeyleriyle uğraşınca insan bunalıyor. E ne güzel orada. Hem bir sürü insan var falan diye. Doğru. Vefa şovu Niye demişler onu ben anlamadım yalnız. Ha adama şey tesisatçı adama mı? Evet e, tabii tesisatçı adama Yardım adama. etti diye. Aynen. Aynen abi. Onu acaba sabit mi? Aldı? Ama ben bu doktor Öze bazen çok hani şimdi kötü bir şey demek istemiyorum da. vallahi şimdi de şey taktı çikolataya mı taktı neye evet, taktı? Evet çikolataya taktı bir. Çok bir güzel, çok, yiyeyim, güzel. Yiyeyim. çok güzel. Çok güzel ye ye ol ol yiyeceğim. yiyeceğim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan savaşlar. İkapi sanar. Odan savaşlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Neler oluyor? Neler bitiyor? Vallahi Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Pars'u. Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği olaydık be falan diyenler olacaktır muhakkak. Çünkü adama çok güzel adam dediğim köpek erkek olduğu için adam yerine koyuyorum. O parayı da güzel kazandığı için adam yerine koyulacak bir e, köpek. 5'in kadar etkilendim o yüzden göz göz temas kurarak <gülüyor> konuşmana gerek yok, biz dinliyoruz sen. Bir de bir de heyecanlanma ya, <gülüyor> kaç senelik <gülüyor> kırlatıcısın. Ya bırak abi, <gülüyor> bu... Fahir'in de köpeği vardı. İki lafını dinlemediği için milyonlardan oldu, ona bozuluyor yani. <gülüyor> evet abi, bu böyle böyle olacağını bilseydim ben. Nereden sabrederdin diyoruz? Sabreder, yani. vallahi sabrederdim. Şimdi Parsa teklif ya, ya reklam teklifleri. Pars mı far... adı? Pars köpeğin adı Pars. Ondan sonra. No, e... Ne yapmış ki? Espirisi neymiş? E, reklamda koşmuştu yani Valla geldiğince gelmiş en çok o fire şeyde oynamıştı aslında o zaman Paris ücretsiz oynadı pul mı oynamıştı fire yok be, bu şey var diye kod reklamında ya kod reklamı kod reklamı ile ünlü ya şey Kıvanç tutu o reklamda şeyle beraber oynamıştı saydı çok üzülürdü şu anda Kıvanç <gülüyor> ne? Kotreklamıyla Kotreklamı ünlü dedin yani. ya Kıvanç hayır canım reklam oynadı hani... Cem Yılmaz'a askerliğiyle <gülüyor> <gülüyor> ünlü <gülüyor> şey ya. hayır öyle olur mu canım aşk olsun ya ünlü dediğim hani ünlü reklamı hemen ilk etapta akla gelen Ege Kayacan'dan şiddet yok <gülüyor> nefret sütüne girer vallahi, o bilgisayara gösterdiğin nefret, nefret valla döner dolaşır sana gelir Ege Kayacan ağzı var dil yok ne vuruyor o bilgisayara çünkü benden farklı <gülüyor> bak Gördün mü? Direkt nefret suçuna girmiş. Hay Allah ya. Kaç para veriyorlarmış Fahir? Vallahi rakam şey yapılmıyor ama köpek gevrek gevrek güldüğüne göre baya güzel. Kuvançlı tatlı Değerli ve... gibi mi gülmesi? Zaten köpek. <gülüyor> Gülüyorsa onu bence emekli etsinler ve 3 aylığa bağlasınlar. Yani ee... ya da her ay versinler yani. Köpek davranışı uzmanacağım. Şok da cevap... bunu <gülüyor> Vallahi Valla köpeğe 3 <gülüyor> ayda bir, bir versinler her ay. Bence 3 ayda bir versinler ama yok 3 ayda bir vermesinler ya. Köpek geçi diye de bir şey var ya sonuçta. Ne kadardı köpek geçi? Köpek Köpeğine göre değişiyordu. 4'e de mi çarpıyordun? 7'ye mi? zarf ediyordun galiba. Ya 4'le ya 5'le zarf ediyordun yani. Mesela 5 yaşında bir köpek. Kaç yaşında 25 yaşındaydı? Çarpım yaşında. tablosunda hepimiz hakimiz. Ya belli olur Dur olmaz be, iki ne bileyim. Dur yaşında heyecanlı. köpek. 12 5'le zarf et 60 yaşında. Mesela 15 yaşında köpek. 75 yaşında. Sor fail. Mesela 16 yaşında köpek. 64 4 45 mi? 2, 4 kere 2 4. Evet. Daha evet. 74 Saçmalama Oktay 16-25 4 kere 6-24 4 kere 1-4 15-2 evet. 64 <gülüyor> evet 64 Bak gördün mü? Demin, demin yanlış toplamışsın Aa, Güzel ee, Neyse işte Kıvanç Tatlıtuğ köpeği Pars'ı geçen yıl Kuzey-Güney dizisinde rola, a, rol aldırmak istemişti şu, şu köpeğe de bir rol evet. veriyor Evet ancak bu karardan son anda vazgeçmişti Kıvanç Tatlıtuğ şu anda boş mu geziyor? Boş Geziyor denemez. Dizisi var mı? Boş <gülüyor> Geziyor denemez. Gene en son motor kazası, motor kazası yapmıştı. Motor kazası yapmıştı en son. an da onu biliyorum ama onun dışında bu sene. Bir sene hani böyle... Bir diziye din... yazdırmadı. Yok var. olur mu reklamda, ara sıra a reklamda çıkıyor şimdi. Ama eski reklam onlarda yeni reklam değil. Şöyle oluyor ya bir dizi bitince böyle bir sene yatış diye bir şeyleri var. Var doğru. Yani insanlar. Yo şey yatmadı. Kim? Bazısı yatmadı yatmadan hemen Bilter. başlıyorsun. Bihtar nasıl yatmadı ya? Her hemen ertesi sene ya. şeye başladı. Ama ertesi sene Fatma Gül, ertesi sene... falan Kıvanç Tatlı da hemen ertesi sene şeye başladı. Kuzey-Güney'e şu ara yatışta galiba. Bir Ali'ye başlayamadı. Kuzey-Güney'den önce de gene bir boşluğu vardı Kıvanç 15 Tatlı'dan. gün kadar sürmüş. Hayır canım o, se o sene ezelde bir girdi çıktı bir şeyler oldu falan da filan diye. 8 miydi 9 muydu öyle bir şey. Yani biraz yatışta şu anda. Şu anda yatıştayız. 6'lı 7'li yani. Bir şeydi. Vallahi durum bu. İkinci şokumuz gene hayvan dünyasından. Acun Ilıcalı'nın başına gelmeyen kalmadı nazar değiyor o çocuğa da. Ne oluyor? Onu da maymun ısırmış. Onu seyretmedim bilmiyorum. Ege seyretti diye düşünüyordum ama o da seyretmedi. Ben bir kandaydım o gün. Ha o gün sen Ha yani şey mi? Programda mı ısırmış? O... Gerçi benim Maxus, gördüğümde maksus maksus yapmışlar onu ya. Maksus sırtmadı lan. Maksus maksus. Kan görmediysem ben an... inanma. Kan görmem lazım benim nefret suçuna girer. Ay pardon ya doğru hep. Ya Ege yavaş yavaş alışacağım yani. Neye neyin neye girdiğini bilemiyoruz. Adam Yok. hemen uyardı. Yani her şeyi hemen nefret, nefret suçuna giriyor. Anında giriverir. Hayvan dünyası böyle yani Benim işte. maymunla ilgili anım daha önce de anlatmıştım yayında herhalde ama. Evet ne? Ege senin zaten tek anın olduğu için maymunla ilgili. Yo olur mu? Adamın yara sanısı var ya. Aa, doğru Hayır maymunla ilgili... unutmuştum. Niye bak, onu hatırlattın ya? Hayvanlarla ilgili anladın mı? Başka var. bir mesela şey anın var mı? Mesela başka bir hayvanla bir... Maymunla ilgili anın ne ya? Ben hatırlamıyorum maymunca. Bu yani. Ankara'da pet shoplardan birinde bir kafes içinde maymun vardı. Ben tamam. de orada diğer hayvanlara bakarken bir kız da sevgilisi geldi. Kızın elinde de içecek vardı. Tamam. Ay şuna bak ne tatlı maymuna bak falan derken maymun fırlayıp kızın içeceğini devirmişti kızı gerizekalı durumda düşürmüştüm. Bu senin de anı değil ki ya çok özür dilerim. Yani, seni seni şahit... Pardon ma bana maymun anlatmıştı ben kendi başımdan geçmiş gibi anlatıyorum. Hayır canım senin şahit olduğun şeyi sen tutup ne diye anlatıyorsun? Ben de o zaman hayvan benim şeyi. pardon ana olması için <gülüyor> ne, ne olmuş? Filli fil anım Aktif var benim ya. Aktif mi olmak galiba? Ya, <gülüyor> an e yani ben, ben çok özür <gülüyor> dilerim ben <çok> yani <gülüyor> ben maymunla bir şey oldu zannettim yani aranızda bir şey geçmiş maymunla ya. Orada gördüğü şeyi anlatıyor. Aranızda bir geçmediği anında benim anım maymunla anım var diye anlatıyorsun abi. Bu olaydan sonra maymunla bakışıp <gülüyor> bravo iyi yaptım falan gibi bir şeyimiz Kibar olmuş. Kibar gelin Olması lazım. Hep beraber. Benim fili anım var. Zürafalı an ayıla anım var lan. Lan dedirttin bana. Filli anı Ama ayıla anı değil sonra lan gelmesi değil, normal. Herkes sırayla söyleyecek mi ya hayvanlı anılarımız diye. Ne bileyim. Herkes bir hayvanla anısını tamam anlatsın abi, ya. Tamam sen de söyle bir tane anlat. anım bu. ...beğenmediyseniz Acun'un maymunu... ...maymunlu anlısı ne Acun'un? Bırak Acun'un ya... ...adamın var Fili Hanım diyor... ...Fili Hanım'ı anlatır mısın Fahir? Fili Hanım da şeyde ya... ...bu gitmiştik bir hayvanat bahçesine de... filde. ...ondan sonra... ...orada baktık... <gülüyor> Kara kara kara var. <gülüyor> Fili bir görünce ben şey olmuştum yani. O bir yapıyordu, küçük kabahatini. Evet. Evet. Abi ona denk geldik yani. İşte bu anı değil mi abi? Hayır, ona geldim, gördüm. Ne? <gülüyor> anı işte bah, ama... değil abi, ne <gülüyor> gördüm, gördüm, abi? gördüm ne? ben de şey dedim. Bah, e, ama ben hiç bunu anlatmadım bugüne kadar. Hiç açılmamış Hayır. anılarım diye. <gülüyor> var mı böyle? Bütün bu... anılarımı sizin için yazdım. Ya, Adama anı, bak ya. Bu anı da. Yani anı anı, dem, anı denmez buna ya ona denmez. Anı anı anı anı anı var. Anı var. Lezzetli anı değil. <gülüyor> <gülüyor> Altılı yedili yapacaksın lezzetli ya. olacak. herkes bir hayvandan üstü anla. Herkesin bir tane var benim. Oho benim neler neler ya. Ona bakarsan bana kaz kazlar ben yemek yerken taf yapmıştı bana. Anı, anı. Bu bu da anı ama lezzetli değil. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> anlatıyorlar kazlı diye. <gülüyor> Ka kaç kere şey olmuştu? Kaç kere hayvanlarla göz gözü geldik. Hepsini anlat anı diye. Atlı anlat Fahir. Atlı Hanım'ı Atlı Hanım'ı anlatma. Aa, atlı Hanım var. Atlı Hanım güzel. 2-3 tane benim Atlı Hanım var. 5-6 kere payısını. daha söylersen Atlı Hanım diye. Atlı Hanım bir tanesinde şu var. Ee, gene ben at binmeye gitmişim. Evet. Gitmişim dedim sanki beni yani uyandım da bir kendimi. Hayır kendi isteğimle. Buradan T. Kastamonu'ya gitmişim Daday'a. Hı -hı. Orada ata biniyorum ondan sonra evet <gülüyor> ben bir anı anlatayım mı ya ben, ben anlatayım mı senin anı zayıf Ayşe... çıktı Rıza, Rıza baba Rıza... Rıza... Rıza... Rıza... Rıza... Rıza... şu ana kadar anıda anıda zayıf çıktı Rıza baba vallahi ya keşke bilmiyorum. şöyle bir anımız olsa üçümüzün de çok ortak tanıdığı birinin bir anısı dümdüz bir ovada ha. ama düm ya daha doğrusu ovada Ova değil ovada mı yayla mı kara denize bir var. yaylada. Hı -hı. Bildiğin. E, pat pat motor skletler var ya Evet mobil diye geçer Tamam Mobilete binerken Hiçbir şey yok ama Arazi Sadece böyle bir Engebeli Çıplak mizokta Öyle bir fantezi dünyası Kurdun ya. ki Yani böyle bir Etrafta hani böyle bir Araba taşı Başka oynuyor. bir insan Falan, tamam. falan. Yok. yok Orada giderken Koyuna çarpma Hadisesi var Üçümüzün tanıdığı birini ve bunu utanç içerisinde olduğu için ben ismini vermek istemiyorum. Çok yani. teşekkür ederiz Oktay Hakkı'nın. anılar. Koyun, koyun anısı mesela. Bak. Koyun anısı. Bu, benim koyun böyle anısı. bir güzel anı koyun yok. anısı hem motosiklet anısı. iki tane bunun tagi olması lazım. Lezzetli anı değil mi bu? Lezzetli anı bu. Bunu o zaman Ana şöyle yapalım. Anı lezzetli anı bu. Yani koyun, koyun, bunu, koyun koyun koyun koyun motosiklet motosiklet. Yarın bunu soralım herkesin bir hayvan anısı da herkes bir elemesini yapsın öyle ona göre. Ben, bir örneğini alsak mı acaba şu anda? İşte hayvan anı. anı Anlatmak isteyen varsa böyle güzel budur bu değildir diyelim yani hayır. O zaman için her olay aslında bir anı ama leze, lezzetli <gülüyor> olduğu zaman <gülüyor> evet. anı oluyor. Yani sen neyi mı? Mesela sen sen yok o o da anı da yani o lezzetli. Değil. Yani mesela o senin maymun anın var ya. Çok özür dilerim ama o kızın anısı o. Evet abi o kızın anısı kusura bakma da. Senin ben. hatırladığın bir şey. Şahit evet. olduğum bir, bir olay yaşanmışlık. Yaşanmışız. Evet yaşanmışlık, yaşanmışlık kırın tortusu mu? Tortu o, mu? O da anı olur. Tortu muymuş? Görse. Tortudan da anı olur. Olabilir Bence abi. galiba anı dediğin şey böyle başı sonu belli. Güzel, lezzetli bir şey olduğu zaman anı. Diğer türlü böyle de bir anım var diye bitirmek zorunda kalmıştım. <gülüyor> bu anda. da benim unutamadım kızın, kızın da böyle kolasını kapmıştı. Evet. Böyle de bir anım <gülüyor> var deyince o zaman lezzetli ya, olmuyor. O lezzetli o da olmasın. Anı da yan karakter olmak kötü. Çok. Yani ki bu senin anlattığın anı da... Yan karakter o kızın yanındaki çocuk. Niye canım yani sen değilsin. Sen var ya sen. Sen bana biraz yani. ya yani önce... tarihi kişilerin işte yardımcılarının yazdığı anda kitapları var. Yan karakterin Allah adam. Yazmasın mı? Yan benim kendi şahit da, olduğum olaylara. Adam Adam gözlemini anlatıyor. Bak gözlem. sen gözlem deseydin. Tamam gözlem ama sen adamı paylaş değil. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Yo çok lezzetli bir gözlem mesela bir maymunun şeyi kapması kolay. Lezzetli bir gözlem bence. Yani ama keşke yani adam olsaydın oradaki. Adam olsaydın da o kızın yanındaki adam olsaydın. Doğru yani. Adam. İşte bu olaylar daha anlatılacağı üzere. Da. Senin hayvan anısı yok anladığımız kadarıyla. Olmasın zaten. Onu bir gün Ayrıca onu bir gün yani. ayrıca şey ayrıca yaparız sana. ya. Ayrıca. Ne güzel ya her şeyden onu bir gün yaparız diye diye. Sanki çok günümüz var. Yani bilmiyoruz ki hangimizin kaç günü var. Yarın birimizden birimize bir şey olsa ağlarız burada. Keşke onu o gün yapsaydık diye. Ya ya. İşte o en büyük espriden onundu diye. Modern sabahlar. Modern sabahlar. O dansa başla. you. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben biliyorsunuz Söyle. her şey yaparım haksızlık yapamam. Evet, evet. Olabilir. Bugüne kadar aynısını yaptığımız şeylerde aynısını yaptık dedik. Bunu hiç aynısı olmadığı gibi benzeri bile olmadı yani. Uzağından yakından geçmedi diye bir alakası olmadı. Alakası yok be yavrum diyebilir misin? Öte aşk konuşmuyorum. Alakası yok ve çocuğum diyebilir misin? Fay nefret süt içiyorsun şu anda. Evet, hakikaten. Kime karşı? Bundan ne? sonra romanlara karşı. Ha. Alakası yok diyerek mi? Ben Hı -hı. seni uyarayım da abi neden oldu Tamam abi özür dilerim. <gülüyor> tamam, sen de işin içinden ben böyle sen... sıyrıl. Ben seni uyarayım da. Top ya. benden çıktı. Bundan sonra sen kaderinle baş başasın. Hiç Başına gelen her şeyi yok yok hak bileyim. ediyorsun diyeceksin bir, bir sonraki adımda da. da. Ama sonra göreceğiz sonra. Buyurun efendim son bir haber. Son bir, bir haber ne ya? Haber, haber? değil. Ha, son Doğru. bir haberimiz yoksa da veda etmek için de 2-3 dakika vaktimiz var. Evet. Siz seçin. Vedalar şey ya e... çünkü bir haber verirsin derler ki bu sefer niye bunu sona bıraktın? evet yani bu insanın işte şey olması lazım birazcık hani böyle herkeste bir beklenti vardır ya bir keşke böyle uzak bir akrabasından olsun bir şey olsun bir miraslaşsın miras evet. gelse de şöyle hayatım neşvelense diye e, alan da bizim şimdi bir de dar aile olduğundan o hayali bile kuramıyorum ya yani. <gülüyor> herkesi biliyorsun değil iki kardeş hiç kardeş falan filan falan, filan bitti o kadar. Yok. Yani uzakta dayıların var. Bilmem onun bilmem nesi var. Mısır'da bilmem ne. Mısır'da büyük büyük neden ya sen varmış. Sen de gittin Osmanlı'ya ya. O zamanında Osmanlı toprağı Mısır'da bir şey varmış. Oradan büyük para gelir. Yoksa öbür tarafta ne gelecek? Mısır'dan Urla'da neyi, zeytinlik. E, gelsin Urla'da zeytinlik. Na, ne yaptı? İki sene de size getirir. Evet, eyvallah ne? işte biz de onun derdindeyiz zaten. Babasının Mısır'dan piramit <gülüyor> kalmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana ne kaldı? Mısır'dan Değil. ne kaldı? Yeşil zeytin kırma çok güzel. <gülüyor> Bu arada yeşil zeytin yeme. Üstelik de kırma yeşil zeytin yeme taklidi yaptığı Ege Kayacan'a teşekkür ediyoruz. Ama üzgün üzgün yedim. <gülüyor> evet. Yani Piramit de... kalan var mıdır ya? Benim aklım oraya takıldı ya. Kalmış. Piramit kalan var mıdır miras olarak? O sesin falan çocukları hep ondan geçiyor. Yani, yani o bildiğimiz piramitler değil de en azından ufak... Var mı? Arkası koyaklarda vardır herhalde bir şey değil mi? Şey Biz yaptık bunu. Bunu dedemin babası yapmış falan diye Dedi yani. ulu büyük dedeleri yap, yaptırmış oluyor. Kışın yaptırmış. Sıcak oluyor, oluyor, yazı soğuk oluyor. Burada ne istiyordu varlar O ya. da çok büyük masraf çıkardı ya ne bu filavun hanedanına. Evet ha, tabii canım. Masraf çekerim mi? Tabii yani bir tanesi yaptırdı diyelim. İlk öbürü de şimdi yaptırmasak <gülüyor> ezik olacaksın yaptırıyorlar ayrı bir de onun bakımı var ege o öyle tabii bir kere yaptım bitti bir şeydi ki doğru burnu kırılmış bin tane şey, falan filan sphinx'in şeyi ben sana söyleyeyim o aile sphinx ailesi haftada bir sabunlu sularla yıkanıyor temizleniyor bakın devlete şey yaptılar bakımına yetemedikleri için doğru. yani ben dedi bu çünkü oraya da parayla giriliyor benim bildiğim kadarıyla oktay tabii değil canım, mi framön ben kendim bile para veriyorum demiş aslında öyle bir şey bizim biz aslında ataları bir araştırmak lazım vardır yani billa bir şeyleri yapmışlardır Keşke. Yani bir Ay bir de şimdi sevinirsin. Mısır'da büyük büyük büyük büyük neden sana piramit bıraktı diye. Ama uçukalarda masrafı var ayda. Haydi bakalım. Bayır, ay Ama ben onun varlığını bilmekte isterim. Ee, bu arada Alanya'da muhasebecilik Neyi? yapan Hayri Bey'de e varlığını. Hayri haymış. Bey'e miras mı konmuş? Miras kalmış. Dede miras var. Gelin alın diye 200-300 kilometre yoldan gitmişler işte. Hmm. Bu da niye böyle 200-300 kilometre yoldan gitmek olay oldu anlamadım Sanki Dubai'le gittiler ya arabayla. Ne kadar sürer 204 4 saat. Dört saat yol oldumuş. saat nasıl geçiyordur abi? Heyecan ne, ne kadar kaldı acaba? Ne kaldı ne kaldı? Ne, kaldı, ne, kaldı. ne, kaldı. Şey, ne de denge, de, de, de, de, Eşek kalmış ha. ama en başta üzüm. Ne bu eşek falan diyor sonra eşek konuşan eşek bir. Ne, ne? oldu Cemil? Be, Beğenmedin mi? O, nereden geliyor bu ses Buraya bak, buraya bak demiş. Yunus Bülbül'ün dizisi vardı. Ben orada hatırlıyorum. Konuşan eşekti. Pardon, Çok güzel. Hangi müze eşekti? Çok güzel dizisi. Çok güzel. O Yunus Bülbül'ün zirveye taşıyan dizisi. girme gibi. adam yürüdü ya. Yürüdü aldı yürüdü gitti. Girmem. Orada konuşan eşekten yürüdü. Allah Allah. Aklım başımdan gitti galiba. Nereden? Ben konuşuyorum kardeşim. Bana bir su <gülüyor> Hiç girme faiz. <gülüyor> Duruyorum abi. Bak kenarda bekle. Tematik... Bekle. Şu anda ne kut pozisyonunu ben biliyor musun? Ben gideyim bir çağdaş sanatlar İskoçlar... merkeziyle konuşayım da. İskoçlar bekliyorlar. Kasım ya. sonunda Ege Kayacan hangimiz eşek şovla oradayım? Yarın bir gün bunu kendi anım diye anlatacak Aynen biliyorsun abi. değil mi? Aynen abi. Eşekle olan anım diye. Ben şu evet. anda Braveheart pozisyonundayım Oktay. Ne demek Sopalarımız o? Sopalarımız yerde hazır. Sen şu anda bana diyorsun ya bekle girme Hold bekle. Hole. Hold diyorsun. Ben ama öyle bir şey saldırgan değilim. Ben yani bırak. Sen bir saldırgan. Mi? Biz savunmadayız zaten. O kadar. Ben o yapıyorum. Şey... Hangimiz diye köşem var artık programda. Vallahi olsun ege ya. Yeni gör. Biz full destek biliyorsun onun her her zaman Onun ismini çok güzel buldun ya. Ben yaşayacağını düşünüyorum onun. Ne çıkmış adama? çıkmış Zopa! Zobalarında zopa çıkmış. Çünkü yıllar önce dedesi bir kavgaya karıştı. Yıllar önce dediğim de 5 yıl önce bir kavgaya karıştığında ki zopaya jandarma el koymuş. Delil diye. Onu gelin alın diye. Delil. Nasıl zopaymış bu ya jandarma? Atmamışın Zop. zopayı. Atar mı? Bilmiyorum, keser Oktay. sapın mıymış? Aynen öyle. Oktay sen ya jandarma sapın, olmuş keser. adamsın yani. Hem miras diye gitti zopayı aldı zopayı geldi. Zopayı verdiler. Zopa abi zopa zopa durmaz ki karakolda ya 5 sene durur mu karakolda karakol demiyoruz oktay bilmiyorum artık nerede delil sonuçta bu Deliller de öyle dağıtılıyor mu? Da tabanca var. Delil, uyuşturucu vardı dediğinizden kalma budur Onu da verelim size. Ne kadar? 3 ton. Çünkü ulu büyük dedesi uyuşturucu baronu. Baron Onu bence <gülüyor> köyde bir köydeki bir bir zopa ve 3 ton uyuşturucu. Nereye neyle götüreceksiniz bu? <gülüyor> Araba yoksa taksi söyleyelim <gülüyor> isterseniz. Araç söyleyelim mi? Yok yok biz alırız ya. Benim bir arkadaşım pick-up'ı var. Onu çağıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence köydeki muzip adamlardan biri yapmış. Muzip değil ya. ya. Muzip olur mu ya? Böyle muziplik olur mu? Bir de ben buna... muziplik bu değil. <gülüyor> Karla Bruni de şeye katılmış. Bir son onu da verelim. Biliyorsunuz sahnelere döndü Karla Bruni. Evet, Nasıl döndü. geçinecek Oktay? Adam Ceyiz'in gitti. Cumhurbaşkanlığından başka iş bilmiyor. ve Şu, şu anda, anda kadro işsiz. yok. Kadro Sark Cumhurbaşkanlığı. Sark Nikola Sarkozy'nin maaşı var mı şu anda? Yok canım. Emekli maaşı var da o da Karla Bruni'nin makyaj masrafını. Var mı yani? Mafakası şey. var bu adamın falan vardır tabii de yani eline bir şey geçmiyordur zannediyorum. Ay yazık ya adamı nasıl üzülüyor Ege. Nafakası var İyi, bu nafakası, adamın. Nafakası ne ya? ya. Eski eşine ne veriyor zannediyorsun falan. ha? Ne veriyor? Öpücük mü? Valla Carla Bruni de almış gitarını. E, mesela en son katıldığı şeyde. Sokaklarda mı çalıyor artık Yok Arlamın? Alzheimer Araştırmaları Vakfı'nın geneliksel gala yemeğinde sahneye çıkmış. Orada da Şarkın sözlerini unutmuş ha. Eee sonuçta Alzheimer Vakfı demiş. Valla Şarkın sözlerini unutmuş. Ben Tekrar seyrettim başlamış. onu. Seyrettin mi? Aha, böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> diye bir daha baştan başlıyor. Yazık. Yazık yine yazık. Çok da evet. bir şey, çok da bir şey değil yani Çok da bir olay değil. Bu haberi niye sona sakladığımızı herhalde anlamışsınızdır. Yarın sabah yeniden beraber olacağız. <gülüyor> Hoşça kalın. Mükemmel bir gün olacak.